İzahı yani bu gibi zikirler kıyamet gününde şahitlik yaparlar. Bu zikir kadınlar hakkında daha faidelidir. Binaenaleyh hadisi şerifin bunları parmaklarınızla hesap edin mealindeki cümleyi şerifesi tesbihleri sebha ile saymanın bidatliğini ifade etmemiştir. Yani sebhanın ele alınması müstehaptır. Sahih nakillere göre Ebu Hureyre'nin bin düğümlü bir sebhası vardı. Virdlerini onunla hesaplardı. Evliyadan bir çoğunun da eline sebhayı alıp zikir çektikleri vakidir. Kimisi de sebhanın ele alınması bid'attir demişlerdir. En doğrusu şudur. Kalp ve dil ile zikredenlerin tesbih, sebha kullanması efdaldir. Bu takdirde kalp ve dil zikrettiği gibi parmaklarda zikreder. Kalp ve dili zikirden gafil olan, Yalnız parmaklarıyla sebhayı devreden kimsenin hakkında sebha bid'attir. Yani zikirsiz sebhayı devretmek mekruhtur. Sebha ayrıca şahit olur diye İmam Şahrani'den naklen Zihni Efendi de yazmıştır. Bu hükümde kadın ve erkek müsavidir. Kadının evinde durup tesbih, tehlil ve zikirle ev işiyle uğraşması erkeklerin cihadı gibidir.